Yeminine çekti topu. Bunu affedin. Diye. Tek başıma çekti. <gülüyor> Katır en çok zahmet çeken bir hayvan fakat en de şanssızlık. Katır deyince işte atla <gülüyor> türlü tür hayvanlar. Neyse. Katır deveye dedi ki, iyi e e e e e e e arkadaş, ''Yokuşlarda, inişlerde ve sarp yollarda sen düşmüyorsun, güzelce gidiyorsun. Ben ise yolumu şaşırmış kimse gibi tepedaklı oluyorum. Ben ister kuru bir yol olsun, ister çamur bulunsun her an gizli koyun düşüyorum.'' Dert yanıyor deveyi... Bunun sebebinin ne olduğunu, bana anlat ki benden nasıl yaşamak lazım geldiğini öğrenmiş oluyor. Yani akıllı bir şey bu. Yani. Burada katıldan maksat ahlaksız, geçimsiz ve dikkatsiz kimseler. Yani ne ne bir adam vardı <gülüyor> E, e, hayvanları konuşturuyor. La, Nasıllar. Lafanten ha, la Lafanten. Onun gibi bir şey. Hatta Mevlana zaten hep böyle yapar. E, başka şahıslara o işin kahramanı yapar. Böyle çok da bazı şeyde çok makam olmuş. O bir psikolog gibi onları konuşturuyorlar. Neyse. Devreden Murat da Yumuşak tabiatlı ve güzel ahlak sahibi sahibi şarşlardır. Nihin, <gülüyor> gitek mazhi müminler yumuşak ve yavaş tabiatlı olurlar. Güzel yürüyen ve çekince gelen çekince gelen deviye benzerler. Ve böyle de aksi aksidir aslında. Yani kaldırırken adam kaparlar ya. Kaptı mı dede eklerini kurtaramazsın. Ek kindardır. Develer kindardır. Bir dövsen kepeni, on sene geçsin, seni görür. <gülüyor> <gülüyor> Çifteyi basarlar, hiç bakmazlar. <gülüyor> çok da. Kinlardır, çok kindardırlar. <gülüyor> Gelen de evinize buyurmuş ve deve met edilmişti. Pek değil, met edecek tarafı yoktu. Devenin... Hazreti Peygamber'in Düldür isminde bir esteri vardı. Ester çekici hayvan, yük çekici hayvan, binici. Vardı ki Huneyn muharebesinde ona binmişti. Bu hayvanı Mısır hükümdarı Mukalkız daha bazı kedilere ilaveten Resulü Efendimiz'e göndermişti. Aleyhisselam ve Selah Efendimiz de sonra onu Hazreti Aliye isen buyurmuş diyor. Buna bir katır olduğunu söylerler ama bu at. Biz onun küçükluğunda bile at dileriz. Ve Hazreti biz küçük Hazreti böyle küçük kitaplar vardı orada. Yok bunlar anlatılıyor ki biz bir ilk küçük oru oraya, oraya da iner. At dildir altında bir at. Katır'ın soniye cevalen de diyor ki dedi ki benim gözüm seninkinden daha parlaktır. Bundan başka bir de tepeden bakarım göy bu bakarım. Çünkü boyum seninkinden daha uzundur. Y yüksek bir da çıkınca oradaki patikanın sonunu dikkatlice görürüm. Bak zaman yol ne, ne, nereye gidiyor nerede ne var görüyor abi ki zavallı katır. Yerde bak bir çepek göremiyorum. Dikkatı görüyorum. E, Cenab-ı Hak gözüme bütün yolların iniş ve çıkışını gösterir. insan tepeden bakıyor. Yolun nerede nerede zikzak var, iniş, çıkış var, görür. Ağaç var, taş, kaya var, görür. Ben her adımı görerek atarım. Onun için süçmekten ve düşmekten kurtulurum. Sürçmek ayağının toparlaması gibi takması. Sen ise üç adımdan ötesini görüp göremezsin. Katılanın daha kısa olur boyları. <gülüyor> Daneyi görür, Bir tane görüyor. Onun altındaki tuzağı fark edemezsin. Oturmakta, inmekte, yürümekte, kör eli gözlü Misayeme olur mu? Bugün bu bir ayet-i kerimedir. Bu da bir ayet-i kerimedir. İki fırkanın yani müstlükte, Türk'de fırka buradaki grup manasında 10 askeri şeyinde bu bir tümenden olduğu fırka denirdi. Bir tümen kuruluşuna da fırka denirdi. Bir de si siyasi kuruluş fırka, halk fırkası, Mekke'deki fırkası falan siyasi gruplar. Ama fırkada da maksat gruplar. İki fırkanın, yani müşrikler ile müminlerin, misali kör ve sağırla gören ve eşiten kimsenin misali gibiler. Bu iki cümle hiç eşit olur mu? Artık düşünmez misiniz? diye bir ayet-i kerime Sule-i Hud. Ayet 24. Hatta Görenli görmeyin bir olurum diye de meşhur bir de şey var. cenab Hak ana karnındaki çocuğa can verince mizacına vücudunu kuvvetlendirecek cüzdüleri çekmek istidadını verir. Çocuk oradan istediği gıdayı alır, istediğini almaz buradaki ifadeye göre. Bu bir, yani O çocuk bile bunun farkına varıyor. Bu bir yukarıda Geçen ve Ferahun tarafından şehit edilen si sihirbazları tarif eden 94-25 numaralı beyt'e mevcut bağlıdır. O beyt'e baktım doğrudur. Cenab-ı Pir, o beyt'teki, o sihirbazlar terki bir insanın, insanın terkibinde, insanın vücudundaki birleşiklerden, İnsanın aslını görüp anlamış ve ölümle dağılan o cismin diriliş esnasında yeniden terkip ve ihya edeceğine yakın tespit olduklarını vehmin tefarlılıktan korkmaz olmuşlardı. Şimdi vehim insanlık insan için en büyük tehlikedir. Aslında olmayacak şeyler karışır. Korkular karışır, kötü işler gelip hiç iyi şey aklına gelme, beyim. Korkudur. Hani o yüzden de hani korkiğa paniler görür. Golga'nın deve gibi gül insandır, var bir da. Önlü gelen keser yer biçer, biçer. böyle bir insan gezi çöllerde görülmüş korkan insanlar zaten korku insanda bir şey hayaller gösterir insana. İnsan korktu mu? gözlerine türlü türlü hayaller gelir. Aslında hiçbir şey yok. Ama korku. Kork, korkmam beğenmesin. Demişti. Şimdi de Bağız ve Haş yeniden ve kıyamet. Haş olma, yeniden doğma. Yani inanmayanlara dağılmış olan eczanın orada eczan insanı meydana getiren dükkünder, parçalar. Eczanın Yeniden teröküpüne, yeniden meydana getirmesine, birleştirmesine terekküb etmedi. İhtimal vermeyenlere karşı cevap olmak üzere bir bahse giriyor. Kureyş müşriklerinden, ileri gelenlerden ve din düşmanlarından en azıl olanlardan, Ebu Cehir veya Übey Halep, çürümüş ve kemiği toz haline getirmiş, havada döymüş toz yapmış ve Peygamber Efendimiz'e göstermiş. Bu dağılmış ezdayı, bu dağılmış birikimleri yani şöyle beden kemikleri, yeniden kim kim toplarsa onu ürürtür demiş. Yani, bu toz tanı kemik kemi bir daha birleşim birleşik olur mu? Diyor. Peygamber Efendimiz de Cenab-ı Hak onları kıyamette hayat verecek seni de dittirdik, cehenneme gönderecektir. Buyurdu. Onun üzerine şu ayetler nazir oldu. <gülüyor> o inkarcı, İnsanı, insan görmedi mi ki? Biz onu bir nutfeden yarattık. Şimdi de bir mücadeleci kesiliverdi. Büyüdü, insana karşı birisi oldu. Mutlaka yaratılışı unutaraktan bir de misal getirdi. Bu kemikleri kim diriltir? Onlar çürüyüp dağılmış dağılmışken dedi. Ey Resulüm Allah Hazreti Peygamber'e dedi ki: "Onları ilk defa yaratan, dirilten, dirilten ve onu her yaratanı tamamıyla bilir." hiç yoktan yaratan Allah derdeki malzemeye göre yine de yaratamaz mı? Eee adam vardı diriliş şey meclis vardı. On kulak, profesör Ve aynı zamanda o meta tetro adam. o der ki bir oksijen oksijen eee şeyine molekül dedim oksijen molekülü denedim. ...bir oksijen molekülü gönderecek ve o çürümüş kemik hayat bulacak. Nitekim işte dinozorlar yaratmaya katanlar var, dünyayı başlayıp işte bırakmayan. Yani nutfeden bir insan yüze getirdiği gibi çürümüş kemiklere de ikinci depoda hayat verir. İnsanı hiç yoktan yaratan Allah. Elindeki malzemeyle tekrar ikinci, bir, üçüncü bir şey yapmak da acil değil. Hz. Mevlana diyor ki, Allah bir cenine anası karnında can verince ona cezbe eşya hassasını da verir. Buradaki cezbe şu hani, mıknatısların demizlerlerini çekmesi var ya, onun gibi cazibe o çocukta bir cihaz ve annesinden gene genele lazım olan gıdayı alıyor, onu almıyor. Hasas şey ifade bu? Veriyor. Onu, o o canın daha o oh, halde iken gıda maddelerini cezbederek neşvi nema bulur. Hayat ve neşvine yeni hayat kazanmak. Allah insanı 40 yaşına kadar neşvi nema bulmak için gıda yüzlerine cezetmeye haris kılmıştır. Demek ki insanlar 40 yaşına kadar dünyanın her türlü gıdasını alacaklar. Bunu vücudun gelişmesi için şart şartlaşıyor. Ondan sonra vücudun demek ki bazı gıdalara ihtiyacı kalmıyor. O hırsı ya yani çok yemeye veya yani vazgeçilmezce zor ediyor. Yani hazmedemezsin, mezmedemezsin. Bu türlü belalar açarsan az yedir. Onun, onun şey, şeklinde belki de. Allah insanı 40 yaşına kadar neşrıniva bulmak için gıda yüzlerini cezmetmeye haris kılmıştır. Demek o yaşında insan böyle hırs var, bulduğunu yiyor, bulduğunu yiyor. Kırk yıl sonra pek onlara da değer vermiyor. Soruya haşta buluyor ki, Ey insanlar! Eğer öldükten sonra dirilme işinde şüphede iseniz yani ilk göre düşünün. Muhakkak ki biz sizi Adem'den, Adem'i de toplaktan sonra onun zürriyetini insan suyundan sonra pıtlaşmış bir kandan daha sonra da hilkatı <gülüyor> belli belirsiz bir çiğnemetten yarattık. Bunları size, Kemal Kudretimize apaçık göstereyim diye yaptık. Şurada size bahsetmiştim şöyle beş tane olkolog beyin kitabı var. Her kitapta on tane ayet var. Bugün, bugün ilmine ışık tutan bir şey, kitap. Onu bulursanız alın. Bakın beni ki bulabilirsiniz. Onun ismini size söyleyeyim. Onu alın. Beş tane cep kitabı. Parlak Başka başka renklerde. Parlak renkleri var. Bugünkü ilme, bugünkü Kur'an tercümele de tenkit eden bir kitap. Gazi. Nurbaki. Nurbaki. Beş tane kitap. Elli tane ayet. Elli tane ayeti. Bugünkü Anlayışı bugünkü ilmin ışığında anlatmış. O hatta siz aldınız bir, bir Fransız doktorun kitabını. Onda da var böyle şeyler. Yani şimdiye kadar olan bazı terciheler kelime noksanıyor bakın Anlaşılmamış. Anlaşılmamış. Onlar makulüm. Bende çok aklıma yattı. Onlar şöyle şeyler. Ayette bize anlatmış As, astronomi hakkında, efendim, bugünkü ilimler hakkında, sosyoloji hakkında çok güzel şey ayette açıklamış. Bulursanız size verin, lütfen Çok da ucuz, pahalı değil. Apaçık göstereyim diye. Sizi dilediğimiz muayen bir vakte kadar. Rahimler'de durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyoruz. Daha sonra da kuvvetinize, yiğitlik çağına Ermenet için yani genç yaş 20-30 yaşına kadar için büyütüyoruz. Kimiz öldürüyor. O yaşlarda <gülüyor> darbe da öldürüyor. Kimiz de evvelki bilgisinden sonra artık hiçbir şey bilmemek Üzeri ömrün en fena devresine doğru, gerisinin gerisi de iki dönem. Yaşlık, işte o azamelde malzeme başlıyorlar, İnsanlar hakikaten feci bir şekilde giriyorlar. Evi tutup gözü görmek olan insanlığın en kötü zamanı. Hatta bir yerde de Allah diyor ki biz insanları şey ceza altı adamın yaşlarını büyütürüz. O da var. Bu muhtelif hal ve tavırların bahisi ve hakiki olan Allah bahis yaratıcı ve hak edici. Yaratmak yine hak etmekte o yarattığı şeyi meydana çıkartmak. Allah'ın çok ince o işleri esma Allah ceset yeniden terkip terkip etmek, yeniden meydana getirmek, birleştirip bitıştırmak ile evet, sizi ihya etmeye de kadirdir. Yeniden yaratmada kadirdir. Ana karındaki çocuk anasının kanıyla yaşar ve ondaki düzleri parçaları cezbederek vücudunu besler. Cenin ruhuna düzlerin cezbini öğreten tek padişah tek padişah, Allah'tan bahsediyorum. Cesedin dağılmış cüzlerini toplayıp terk etmesini nasıl bilmez. O daha şuursuz olan bir şeye, ne oldu bile bilmiyorum bir varlığa, o seçmek hasretini veren Allah, o cüzleri tabii ki birleştirmek kudretini ayırsın. Nur bu zerrelerini burada işi cisimden maddede manaya döktü. Bu ruh zerrelerini bir araya toplayan, sana hayat kabiliyetini veren güneş, gıdasız olarak da varlığının zerrelerini bir araya getirmeyi bilir. Doktor bunu iki türlü de anlayabilirsin. Güneş bir hayat kaynağıdır. Biliyorsunuz içinde türlü türlü devalar var. Güneşin yani, muhtelik boyda dalgalar var insanlara. Şey, hastalık böyle, güç kuvvet böyle, kemikleri, D vitaminini D vitamini gibi. kuvvetlendiriyor falan. Bunda da, bunda, bunda anlaşılır. Bir de ne var? Bu ruh zerrelerini bir araya toplayan, güneş ruh zerrelerini toplamaz. Sana hayat kabineti veren güneş. Allah güneşi de bendirir. Güneş dünyanın tek ışık kaynağıdır enerji kaynağı, her enerjimi güneşten görürsün. Her şey Allah vermiyor mu bize? Ben de biliyorum. Yani. Güdası olay da varlığının zerlerini toplayıp bir araya getirmeyi bilir. Sen uykudan uyanınca uyku ile gitmiş olan şuurunu ve hislerini bak derhal iade eder. Uykuda bir ölümdür. Uykuda insan uykuda ne oluyor bilmez. Rüyalar falan görüyorsun, o kadar başka. Belki biri birbirini bir, bir, sokar da acelen ya ne kalkarsın? Ya olsa başka türlü insan uykudan kalkmaz, Uyan, uyanmaz. Demek ki uykuda yarı ölüm derim ya. Bütün hayat şeyleri duruyor, bir nefes alıyorsun, belki bir şey yok. Rüyalar da onlar daha başka şey. Malum ya, insan uyunca şuuru ve idraki kalmaz. Düşünce falan. Olmaz insanlarda. Karar da vermesin, Hissiyatı da yerinde durmaz. O da gider. Gözü görmez. Kulağı işitmez. Hele uykusu ağır olursa adeta ölü halini alır. Fakat uyandı mı Geçici olarak den, kalmış, yani, bütün hassesini kaybetmiş olan şuuru ve hissiyatı derhal adet eder. Bakın çok enteresan bir şey değil. zaman derhal hasteleri, hey hatırlıyorsun, bilgisayardan derhal çalışmaya başlıyorlar. Yani bugün bir dille söylemek lazım ki derhal çalışmaya başlıyorlar. Bundan dolayı ki uykuya küçük ölüm, ölüme de büyük uyku derler. Suri Zümer'de buyurmuştur ki Allah ölenin ölümü zamanında bir insanın ölmek üzere olduğu zamanda ölmeyenin de Uykusunda ruhlarını alır. Gözler kapanır. Uyursunuz. O insani ruhu Allah alıyor zaten. Rüyaların sebebi olur. Alıyor. Ama seni hayvani ruh olan can kalıyor. O can diye gelin diye. yaşıyorsun yani. Ama ruhsuz yaşıyorsun. İnsani ruhsuz yaşıyorsun. Bir de Allah'ın e, Ölüm zamanında o ruhunu ebediyen alıyor. Deposya satılıyor. Bu surette hakkında ölüme hükmettiği ruhu tutar. Yani her iki ruhu da Allah vermiyor Hem uykudaki o basılı ruhu muhakkeden aldığı ruhu eline tutuyor. Bir de ölenin ruhunu kabz ediyor var ya onda da tutuyor elinde. Diğerini muayyen biri baktığına kadar, elinceye kadar, gelinceye kadar sana O uykuda aldığı ruhu, muhakkak bir zeytin tutuyor sonra bırakıyor. Ta ebediyen alacağı zaman arkada bırakıyor. Nasıl alıveriyor diyor. Şubayar ki bunu da iyi düşünecek biri, kavim için katli ibretler vardır. Denilmiştir ki insanda nefsi hayat ve nefsi temiz. Yani yaşayacak ve eşyayı ayırt edecek iki tane nefis vardır. Onu zaten hep biliyoruz. İnsani ruhu hayvan evlilik var. Nefsi hayat Ölümle zahir olur. İnsan öldüğü zaman o hayakiyet ruhtan beraber gider. Onun zevaliyle nefsi nef nef temizle gider. Nefsi temiz ruhun. Araştıran, karar veren ruhu. Fakat hayvani ölümle beraber insan ölümde gidiyor. Fakat hayvanı ölüm toprağa gidiyor. Toprağa gidiyorsun. E, temiz temiz ölümü de <gülüyor> ruhun eski yerine vasıt oluyor. Nefsi temiz uyku halinde zahir olur, gider. Ve uyanı iken avret eder. Uyandığı zaman o yani insan yok, gene insan gelir. Onun muhakkakten zahir olması da nefsi hayat zahir olmadı. Uygu hayat ölmez. Nefis gider, yani o insan ruh gider, uyku uyandığı zaman yine gelir fakat diğeri gider, bir daha da gelmez. Küçük e, ölüm demek olan uykudan, uyanıldığı gibi büyük uyku demek olan ölümden de sonra da, sonra da uyanmak yani dirilmek vardır. Yani, Kıymet. Hz. Mevlana bahse münasip bir fıkra Nakil ve Sule'ye bakaradaki bir ayete termi ediyor. O, o ayeti benzetiyor. O da benzetiyor. Başlık şöyle. Üzey Aleyhisselam'ın eşeğinin parçaları çürüdükten sonra Allah'ın izniyle Üzeyr'in gözü önünde tekrar toplanması ve dirilmesi. Hazreti Üzeyr, e, peygamberinden biliyorsunuz. İşaret eden ayet, üst tarafa bağlıdır. aley. kısa'nın layıkıyla anlaşılması için de bilinmesi lazımdır. Cenab-ı Hak buyurur ki, Allah kendisine mülkü, saltanat, zenginlik falan verdiği için şımararak İbrahim ile Rabb'e hakkında çekişeni görmedi. Yani Allah adama adama maddi zenginlik vermiş, ona bir güveniyor şımarmış ondan. Allah Allah Hazreti İbrahim arasına giriyor. Hani İbrahim benim Rabbim hem diriltir hem öldürür deyince öyle ya o benim Rabbim de isterse diriltir, öldürür demişti. Ben de diriltir öldürürüm demişti. O, o şımarı kerifte böyle söylüyor. Ben de aynı şeyi yaparım demişti. İbrahim diye Hazreti İbrahim diyor ki Allah güneşi doğudan getirir. Haydi sen de onu batıdan getir. Madem ki yapıyorsun, onu yap. Allah güneşi doğudan doğduyor. Sen de batıdan doğduyor bakalım. Madem yapıyorsun. Deyince o kafir şaşırıp ve kalmış kalmıştı. Allah onu batıdır, batıdan getir deyince ise Allah zalimler duruşunu muhafak etmez. Allah za zalimler falan öyle insanın başına edip de büyütmes, bir yere gelir, dur bakayım der götürür. Yahut o kimseye de gitti. Dibine görmedin mi ki binalarının çatıları çökmüş, duvarların üstüne yıkılmış, kimseyecekleri kalmamış bir kasabaya uğramıştı. Bu ayeti kerimede yazar. Ayeti kerimenin son kısmında zikredilen kasabanın Kudüs veya onun cevabının bir yer olduğu oradan geçen zatın da Hazreti Üzeyir bulunduğu tefsirlerde yazıldı. Ama ne devlet edilmekte yazılmış bilmiyorum. Babül hükümdarı ne, ne, ne, ne, Neced-i Kudüs ve Havarisi'nin Yahudi hükümdarı Sadakya zamanında tahrip etmiş. Ve sağ kalan Yahudileri esir ederek Babil'e götürmüştü. İşte bu Yahudi'nin alamın duvarı falan var ya o zaman yıkıldı. Hazreti o gibi bir kütüme, Roma'ya kaçtı. Bir kaç Sonra dön döndü. Hazreti de esirler arasında idi. 70 sene süren Babil esareti esasında Babil İranlıların eline geçti ve İran Şahı tarafından esirler azat edildi. E tabii o zaman da insanlar çok yaşandılar. 70 sene. Fazla ki 20 yaşında olsa 90 yaşında, 40 yaşında, 710 girdiler. Üzey merkebene girip, Kudüs'e doğru yola çıktı. O, köye uğradı. Evleri, ah, Harap olmakla beraber bağları ve bahçeleri duruyordu. Ve meyve zamanı idi. Demek ki yaz. Sahibi olmayan o bahçelerden biraz incir toplayıp yedi bakıyesini arta kalanında, yol azığı olmak üzere sepetine koyuyor, Biraz da hüzün toplayıp sıktı ve suyunu içti. Sonra bir duvarı dayanıp Allah burasını ölümden sonra nasıl diriltecek? Her şey harap. kılmış yakılmış, çökmüş, binalar. Allah bu şehrin nasıl yeniden mamur edecek diyerek düşünmüş. Hak da onu 100 sene müddette öldürdü ve sonra diriltti. Hazreti Hüseyin'i o sırada Allah öldürüyor ve 100 sene sonra tekrar olduğu yerde, olduğu yerde diriltiyor. Öldüğü vakit kaç yaşında ve ne şekilli bir suret ise tekrar o halde dilikmişti. Cenab-ı Hak bir melek gönderdi ve Hazreti Üzeyir'e şöyle dedi. Burada ne kadar müterk kaldın?" diye sormuştu. Yani, ölümden evvelki şeyde, bu ölüm sırasında kaç kaç saniye bir sene kaldım burada söyledi. O da Hazreti Üzeyir ki bir gün yahut bir günün birkaç saati kadar cevabını vermişti. Şimdi at ya burada büyük sonuçlar çıkıyor. Ee, zamanın işlemediği bir yerde tarihte yok, zaman da yok. 100 sene bizim zamanımız göre Allah orada öldüye bak orada diyor ki bir kez her yani orada zaman değişmiyor. Bak öndeyiz buradaki bir sene da bir hafta bir gün sedin bin senedir diyoruz. Çünkü ölümü öyle vakti 100 sene sonra dönüşü de ikinci zamanı idi. 2 200 saati 100 sene olarak belki zaman da yok. Yani Allah yeni ikinci bir ayet gelme var. Allah dedi ki hayır hayır diyor ki yüz sene kaldın. Yediğin incire ve işin hüzün suyuna bak ki bozulmamıştır. Bir de merkebe bak ki kemikten ibaret kalmıştır. Şimdi eşek için zaman işletiyor. Onun için zamanı durdurur. Çok enteresan Cenab-ı kemal kudretini yani kudretindeki kemal-i gizlebiyi göstermek ve kendisini incirini ve üzümünü nazardan gizlenmiş mekte merkebinin de öldürüp kemiklerini gizlemişti. Gelen melek lisan ilah eden olmak üzere Hazreti Özeyr'e dedik ya Böyle yapmamız seni insanlara ibret nişanesi kıl, kılmamız içindi. Yani insanlar sende bastırlar sana e, bundan ibret alsınlar. Merkebin kemiklerine bak. Onları nasıl birleştirip yerli yerine koyuyoruz. Hazreti Üzeyir'in gözü önünde o mekebin kemikleri Böyle yürüyüp yan yana geliyor. Kemik o kemik al alıyor. Sonra da onlara ek gibi giriyoruz. O kemikler eski etleri et ek Dedi. O merkep eski haline geldi ve her şey kendisine belli olduğu zaman şöyle dedi. Artık şu uşahademle de biliyorum ki Allah şüphesiz her şeye hakkıyla gücü yetendir. Aman ya ve sadette hiçbir sözü itirazın yok olmaz mümkün değil. Hasidül seyir dinledikten ve merkebinin nasıl girildi gözleriyle gördükten sonra etrafına bakın dedi. Everce bulduğu köyü mamur olmuş, yeniden yapılmış. Gördü. Beni İsrail'in pek ihtiyar olanları çocuklarında onun ağzını işitmişlerdi. Beni İsrail o köyde beni İsrail yani yalgıya oturuyordu. O katliamdan işte kurtlananlar var. Ya da Babil'e gidip de geri giren yani şeyinşallah, İran Şahı'nın verdiği e, insanlar var. Çocukluklarında hayreti, Üzey adında birinin olduğunu duymuşlar, işitmişler. Bu münasebetle tanıdılar. Yani sen tamam, biz seni duyardık. Demek ki sensin. De söylemişler. Kudüs'ün istilasında Tevrat'ın nüsaları yakılmıştı. Çünkü en kötü istilada budur. Bir milletin bir şey, bütün kitapları, kültürü yakılıyor. Nasıl endüstrideki e, şey, o, Müslüman kitapları deviriyor ne, elzemek milyon Yakıldı, yakıldı diyen yani en ilk kütüphaneli. İskenderiye Kütüphanesi, yani. Cengiz Han yaptı. İskenderiye Kütüphanesi. kütüphanesi. Bunu hatırla yaptı. beni yaptığını söyleyemem ben. Hani beni söyleyemem. Yalandan böyle. Yani çok çok kıymetli, çok kadim bilgiler gitmiş orada. Doğru. Ve, sadece o, o Cengiz'in, Şemankar, Buhar'a karşı kütüphanelerin ah. yapması... Hatta, hatta, hatta, hatta, Timur'un Bursa'daki Osmanlı Aşkı vemiyatlısı, e, dikkat ederseniz Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kuruluşları biraz masalamsıdır, masalamsıdır. Yani işte Taşya'da bulunan şeyler toplanmış, falan. onlara teminli şeyler, terbihten yapılmış, böyle böyle. Ee, bir hayali bir imparator yaratılmış. Ama tabi Bursa'daki o teklifet meydanında o kitapları yakmış. Tümdü'ne helif. Hazreti Üzey'i tevratı ezber okuyup yazdı. Sonra köşede bucakta kalmış bir müsta Tevrat müstahası buluyorlar. Onunla Üzeyir'in yazdırdıkları Nusra'ya karşılaştıktan doğru burada Ondan dolayı ona İb İbnullah yani Allah'ın oğlu demeye kadar vardırlar. Galiba benim aklıma kalan hazır göğe çekilmiştir. Ee. Ey Üzeyir, merkebe bak ve dikkat et ki çürümüş ve kemikleri yanı başına dökülmüştür. Senin karşında onun düzlerini ve arzasını başını, kuyruğunu, iki kulağını ve ayaklarını birleştireceğiz. Görünürde el yok. Yani onu yapan bir el yok. Fakat ölmüş merkebin düzleri, parçaları birbiriyle birleşiyor. Dağılmış parçaları toplu bir hale geliyor. Sanki böyle bir mıhtıltı çekilmiş gibi hepsi yan, yan yana geliyor. <gülüyor> Parçaları toplamak kudret ve sanatına bak ki o sanat yani ilahi kudret iğnesiz olarak eskileri diker ve tamir eder. İki kumaş parçaları birisini iğneyle, i̇ğneyle dikirir başka neyle ki zaten yapışmaz. Fakat burada iğneye iğne, iplik ip falan ip bir şey yok. Hepsi kendikine çekiliyorlar ve yapışıyorlar. Dikildiği esnada iğne iptik yoktur öyle ki yivi ve yaması belli değildir. Ya yani silahların namluların içine böyle helozenit bir çok küçük bir çıkıntılar vardır böyle ferodendir. Tete basıp da iş yapıyor. patladığı zaman o mermi orada dönüyeten çıkar gider. Döndüğü için de hızı artar. Varca hedefe var. Yiv odur. Böyle çıkıntılara, ya girintilere yiv denir, Çıkıntı çıkıntıda de set denir. Böyle Ama çok hafiftir. O mermiye bir dönüş ve hız verir. Burada yiv de yok, set de yok. Nasıl kendi kendine meydana geliyor. Ey Üzeyir. Gözünü aç da, haşır ve yeniden... <gülüyor> dirilişi aşiker olarak ben. gör. Ki kıyamet gününün hukuka geleceğinden şüphen kalmasın. Demek ki kıyamette de bütün türlü şeyler tek tek meydana gelirse. Dikkat et ki benim perakende Yüzden dağılmış perekene nasıl cemekliğimi, cemekten toplamak. de ölürken hayata ehemmiyet verip titremiyorsun. Ölüm tabi ki arzu edilmeyen, istenmeyen bir şey dünyaya çok bağlılık dolayısıyla. Insan, Allah insana ömrünün ne kadar olduğunu bildirmemiş. Bir ölüm bin sene bile, bin senedir böyle dese, bininci sene gene içine bir hüzün çöker yani ben bin sene yaşayan ama Allah ölümü gizli tutmuş. Ne zaman gelecek? Yarın ölçem dini sık böyle gelir Bir şey de yapmayız aslında. Yapma gibi yanımda olmasın. Allah... <gülüyor> Yani kim çıkar, kim kalır bilinir. Teşekkür Nitekim uyuduğum vakit bedeni olan hislerin yok oluşuna karşı kitlemesin. İnsan rahatça uyur değil mi? Yok olmayacak, yani geri kalkacağım. Bir şey yok ortadan. Çünkü uyanınca onların afet edeceğine eminsin. Sabahın sağ sağa kalkacaklar. Dene eski bilgilerin sana gelecek. Eski hayatı tekrar kalacaklar. Bu, bu da burada bitti. Şimdi buradan anladığımız ölüm. Yani mutlaka ölüm var. Hakikaten bilinmiyor. Belli değil. Her nefis ölümü kalacaktır. İnsanın ölüm günü de böyle olmuyor. Bir ölümden sonra ruhun, insani ruhun gene geldiği yere, bedeni canın da geldiği toprağı, gideceği, burada saraytan açıklanıyor. Bundan çok. Malum, yok. çok. Reenkarnasyon malumatı yok. Bu mevzu burada bitti. Sadece geç bırakmayan vardı. Mi? E var mi? bayağı miyim? Soru, miyim? Tabii. Bu e, ilk başlarda uykuyla ilgili başlarda, ee, oradaki kasıt her gece uyduğumuz uyku mu yoksa e, nefsimizi aran yani arandıktan sonraki o mana uyanışına kadar mı oruğun tutulması yoksa fiziki olarak o uykudan mı bahsediliyor yani her gece normal yaktığımız uykudan <gülüyor> <mı>? <gülüyor> şimdi her ikisine bahsediyor şimdi diyor ki sen diyor yarın Öleceğini bilmiyorsun. Uy uy uyuyacaksın. Her uykuda zaten bir ölümdür. Diyor ki daha başta. Allah uyuyanın da ömrük biteninde e, ruhunu alır. Kabl eder. Ama e, ebedi ömrük bitenin ruhunu elinde tutar. Onu girsin, geri beden göndermez. Ama uyumuş olanın yani yani hayata devam edecek kimsenin ruhunu bedenine gelsin geri gelir. Yani normal gece yattığımız uykudan bahsettiğim Tabi ama o uykuda ölüm de var yani yatıp da bir daha kalkmayanlar var. Onların ruhları bedene, beden beden ediliyor. Öbür kereğini e, ruhu Geçici bizden birkaç kaç saatliğine kabz ve tekrar o bedene o iade ediliyor. Bu. Ama şimdi Allah bir de şöyle söylüyor: e, O ruhi, kişi e, insani ruhu alıyor, uzunca bir müddet. O, e, 7 uyurlarda olduğu gibi 300 sene, 2-9 sene mektetiyor. Tekrar veriyor. Burada olduğu gibi bir bir asır mektetiyor. Veriyor. Bu da var. Ama genel olarak da e, ömrü biten insanın ruhu ebediyen bir de kıyamete kadar kabd ediliyor. Allah'ın onu sakladığı bir yer var girdiği yere gidiyor. efendim e, Uyanacak olanların ruhları tekrar bedenlerine gönderiliyor. Herkisi var. Bir de şu var. Hayvani ruh, yani can dediğimiz şey, vücuttan, ayrıldıktan sonra insani ruh artık korktuğu varlamıyor. İnsani ruh fayeti göstereceği yer bedendir. Bedeni hükmeder. Beden insani ruha, şimdi abdest ararken deriz işte gözümüzü bilmemiz, elimizi harama trafı, ayağımızı sıhhatten üstüne ayırmak falan deriz ama ayak kendini kene ayrılmıyor yerden. oradan ruhun vasıtasıyla ayırıyor. Yani akıl akıl dediğimiz o, o, o, o ruh da beyni kullanıyor. Yoksa i̇şte beyin akıl değildir. Akıl insana bir akıl beyni kullanıyor. Onun en çalışma yeri orası. Elindek aletler var da akılla karşılaşıyor. Yoksa i̇şte beyin kendi o zaman insan öldü zaman beyni görmüyor tabii. Beyni de güç veren o insani ruh. Hayvan. Bitki hayattaki hastaların evet. durumu nasıl peki? ona da artık... Var mıdır? Onlar gibi şey oluyor, oluyor, oluyor mu? Yani. Can, can. can. İçeride diyor ki nedeni ona evet. bitkisel hayat evet. diyorlar. Gitmiş, evet. üstü haber olmuyor. Yani metabolizma çalışıyor Tabii. ama... bin nefes. bir nefes. Nefes, nefes al, şey. aldırıyorlar mesela makineli evet. ama. O nefes şey hâlâ var. Tabii. Ediyorsun. Tabii. O bitkisel yakin insan bir daha hayata gelmiyor. Şuur yok ama. <gülüyor> olmadığında bunu kopuyor. Hadi yani. o ruhun yani insana çıktığıne bedeni can çalışıyor orası o da geliyor. Evet. Ama bazı hastaların anılarına yani kendilerini yeniden dünyaya döndüklerinde, iksireattan çıktıklarında bazı hatıraları oluyor onların. Hiç gitmedikleri yerlere gitmiş olabiliyorlar. Hiç bilmedikleri bir dili konuşuyor olabiliyorlar. O oluyor şimdi. Ama şey, bir ruh bedeni çıkıyor ama çıkıyor o o belki ayrı bir ruh perni bilir. On on bilmem var yani, ona. başka bir ruh var ama onun tam bir sistem. Evet. Bilmem. Fakat asıl ruh bedeni terk ettikten sonra bir hayvani can kalıyor. Can yaşıyor. Ancak hayvani ruh bedeni terk ettikten sonra insanlar da hemen beden terk ediyor. Çünkü ee, insanı ruh da hayvani ruha bağlı olarak çalışıyor. Onun beden onun elindeki fariye sahasıdır. O bedene her şey yaptırıyor. Ama beden, o hayvan ruh, ruha bir şey yaptıramıyor. O hakim. Ama şu da var. Ee, bedeni ruh, insanı ruha garip gelirse nefis dediğimiz şey şeytan içimizdeyse o insanı öf bir kenede kalıyor. Yani düşüncesi var ama düşüncesi rol oynamıyor. O şeytani oluyor, onu istediği kalıba sokuyor. Buna zayıflık insana falan ben diyoruz. Yani, zayıflık insan diyoruz. Yani bir ben miyim? Ee, diğer tasavvuf, başka ülkelerdeki tasavvufları öğrendik bütün bu daha önceki tasavvuflarla şimdi İslam'ın tasavvufu arasındaki hani her şey aslında aynı gibi gözüküyor ama hani en büyük farklılık reenkarnasyon şu anda görünen. Ee, peki niye hani o zaman da vakfet bu kadar ulaşabilmiş insanlar bunu bu şekilde algılarken şimdi yani İslam'da da kesinlikle hani reenkarnasyon olmaması neden sizce? Yani dinler arasında sonra da şimdi ayarım hani şimdi biliyorsun dinlerde Allah'ın ben diyelim ki ne hep aynı emniyete bayılır değişmiyor. Aniyan insan. Oh, aniyan insan. Bir, bir beyt vardı onun şey dedi loğurum. Hakikat bir ama aniyan başka. Hakikat bir ama dönem pervaneler başka. Yani aynı ışık dönem pervaneler başka. Bu video unutmayın ne getirdiğimiz ama şey. Elim noktaydı onu sizler çoğalttınız. Elim evet. noktaydı onu sizler çoğalttınız. Ha, şimdi tabi onu söyle. De yani şimdi mesela ilk Platonla ikinci Platon arasında bir aşağı yukarı dört bin sene geçmiş, üç bin sene geçmiş, anlayışlar geçmiş, medeniyetleri gelmişti, dinler gelip geçmiş, dinler gelip geçtiçe fikirler değişti. Söyle. Daha sonra gelen bir din, daha ilk gelen bir dinden ana esaslar haricinde daha biraz daha farklı. Şimdi Kur'an'ı, Tevrat'ı bir tutar mısınız? Tutamazsınız. İncille Kur'an'ı bir tutar mısınız? Tutamazsınız. Kur'an çok daha sonra gelen bir dar. Ardından e, İncil'den 600 sene sonra gelmiş. Ya bu arada medeniyetin hızlı bir ilerleyişi de var bunda 11 on sene evvel bedeniyet denetleyici iş kapınma gibiydi. Bakın şimdi bu asla hangi ismi vereceğimizi şaşırdı. Eski zamanlar dedik, bilmem ne, tüm çağ, bilmem ne çağ, orta çağlar dedik. Fatih onasman derdi, yeni çağlar 300 e sonra, yeni çağ deyip 100 sene sonra yakın çağ dedik. Radar devri, telefon dedi, bilmem ne dedi. Senelerle ölçülmeye başlayalım. Az az onlarca seneler yakında saatlerle ölçülük belki de. Medencil Onun için e, bugünkü tariflerle bundan şey bize dedi, meleklerin, şeytanlar meleklerin yazı yazarken kalemlerin geziltmesini dinlerlermiş. Şimdi düşünüyorum. Evet. Çocuk aklımla. Ya bu yarın bu günah defterlerimiz gelecekmiş. Kaç çift neler geçecek? Hangi, <gülüyor> hangi araba gelecek? sırtımıza gel. Çocuk bunu bunu düşünmeyecek. hangi günah kaç yıl yazacak bunu hangi menekder? E şimdi şu kadar bir çift içerisinde, büyük emir saklı, saklı. Değil mi? Demek ki zamanı göre bu gibi şeyler. Esas aynı kalmak da böyle evet. Güne sağdan bak, sola baksan yine yazılıyor. Ama kalemleri iki cilt kitaplar cik, bu olacak. Ama şimdi var antiyaz. Onun konuştuğunu bir alıp naklediyoruz. Şimdi bizimkiler çocuklar kitap şi, sesi de vardı belki. Okay. kendi adını soruyorsun. Açık yazıyor. Tabletten Tablete açık. Buna medeniyet bittiği diye. Şimdi tabbuk buna göre ama da, Şimdi sen bugünkü çocuğa karni anlatabiliyorsun. Bak diyecek ne mi karni? Tabi ki karni hiçbir bir şey. Araba tekerlerin icadı bile medeniyetin çok hızlı ilerlemesiyle oldu. Tekerler kadar insanlar sürte sürte götürüyor ama teker gecice kolaylaştı hakla kazanayım bu sefer. Yani başta eşe eti oldu. arabayı kullan, etiyle kullan arabayı. Bir ram seti kendiler. O tekerlek sayesinde yeni bir ram seti. O geometrik presyonu da. Topi diyor yazıyor. Fatih. O şey abi. Yani bu hareketle ilerlemesi titrekli ama temel aynı kalıyor. Hemen aynı kalmak kaydıyla vasıtalar değişiyor. Vasıtalar evet. değişince bir de algılar da değişiyor. Peki dedeciğim, hani e, toplu baktığımız zaman anlayış ve şuur seviyesinin seviyesine göre bilgi akışı geliyor. O zamanki çağda, o zamanki zamanlardaki toplum olarak ya da insanlık olarak anlayış ve su, şuur seviyesi neyse ona göre kademe kademe kademe kademe bu zamana kadar gayet tabii. Yani anlayış ve şuur seviyesine göre ona göre o sıdada göre de bilgi akışı geliyor. Ona göre peygamberler geldi. Ona göre kitaplar Tabii şimdi Allah'ın peygamberi hepsi bir. Ama Hz. Muhammed'le Hz. İsa'yı kıyas misin? Şimdi mani itibarı değil, maddi itibarı da. misin? edebilirsin. Yani o çok tanrılı, tanrılara taparlarken de aslında şu seviyesi ona göreydi. Yavaş çok tanrıya takmışlar mı yavaş. dedeciğim? Yani sanki e, yine onlar esmaları putlaştırmışlar gibi. Ha, onun için yani. zaten sen, dün onun senin birkaç arkadaşı yaptık bir yerde. Pastelere gitmiştik <gülüyor> evet. de böyle. Ben şimdi putlar var. Aziz Peygamber zamanında da Kabe'de 360 tane put varmış işbu bu mu mu mu aptallar e, tahtaya yontup da yaptıkları bir şey bundan medet olmak gibi bir, bir aptallar düşmezler herhalde İçinde şairler var matematikçiler var filan bunlar mı düşmezler bahdaya taşip Taş, taş tut da bir taneye onu ona, ona takmak hadi Emirime şurda söyledi biz hamurdan şey yaptık kolye boza attık acıktık hani bir şey gidiyor kendi yaptığı işi tanrıp işi biliyor, böyle <gülüyor> şey olma, ona sembol, sembol. Bilmem güneş tanısı, tamam güneş bak ona göre bana benzetiyor. Güneşe tapta tapa bilmem nerede cenin diye ne, ona bir benzetiyor, ona ona da ondan medet olmuyor mesela, yoksa onun onun cansı işi, şey. o biliyor ama dediğin gibi. Ee, onların bir sembolik şekli. Tabii sembolik. Evet. Yoksa hiç kimse o eliyle yaptığı şeye tapmaz. Haç. Evet. Ne evet. Ben de şaşırıyorum bunun niye tapılıyorlara? Evet. Götüyor karşıt bey doğaya diyor. Evet. Değil. O nereye hadi insanı? Azil insan orada can verdiğine inanıyor. Yok, <gülüyor> ona göre doğru. Abi orada hadi insanı orada da ölmedi aslında. Göğe çekildi. Kur'an kere öyle yazıyor. Göğe çektik ama yani. şimdi bir türlü kitap çıktı. Hadi insan, kaç yıl önce evet. evet. son üç gelmedi. kitap çıktı. Vefat ettirdik diyor zaten. Evet. Son üç pregamberde kitap çıktı. Evet. Tamam okuyorum orada. Saçma. O da saçma. Yazıyor yazıyor gel diye bir yere Gizli olan bilgilere gele. Tamam. Sen mi diye bir sana, sen okuyup o gizli yeri var ben niye bilmiyorum ki. O <gülüyor> var yani bile. Sonra bilgiler <gülüyor> nerede? O gizli belki nerede buldu sen ya? O nerede sattı bunlar ki? <gülüyor> Dünya her zaman çolmuştu nerede? Erzincan. Erzincan, Erzincan. <gülüyor> Batta Erzincan, 38'e Batta Erzincan. Taş üstünde taş kalmadı Erzincan'da. Batta. Biliyorum ben günlerim Nedizeciğim? <gülüyor> Adın mı Erzincan? Erzincan. Yolu üstteyiz be. Hı hı. Dedikçe kalmaz o. canım Hatta babam Mehmet öyle oğlum oran eskisli can ezer. Can ezermiş. Sonra halkı korkutmuş Erşin canımız. Balık kesirdi. Balık isası. Balık isası. Balık keser. Balıkhisar. Yani isimler de zaman gereği halkın mesela bizim merdiven kaymış. Merdivenlik kaymış. Biraz e, tepelik falan. Hmm. Meri yakın zamanlarda merdivenler vardı köyde. Şimdi bize de der, hmm. zeytin bulun, zeytinli bulun, zeytinli bulun. Yani bunu isimler zaman içerisinde insanlar kolay üretiyor. Hmm. Hmm. Üçüncü Selim bir gün avlanırken yaz terlemiş. Zaman denir ki tiz zamanda sahile inelim demiş. İnmişler sahile. Tara ya bugünkü tara Oh ne ne tarabiyermiş demiş. Tarab güzel bir yer, esintiyle falan. Ada tarabiyer, tarabiyer kalmış, tarabiyer olmuş rağmen tarabiyer. <gülüyor> yani deyimler de zamanla ya dilin şey göre veya başka sahiplerle at değişiyor. Şimdi şey de öyle, e, bunlar da öyle. Hz. Peygamber, Peygamberin emri. Allah bunu bunu söylüyor. Bütün peygamberler bana aynı akıntıdan ama Hz. Muhammed başka diyor. Ee, Kudüs'te onlara imam yapıyor. İmamlık şimdiki bir, bir basit şey değil. İmamlık bir şey aslında. Onu imam yapıyor sonra. Demek ki o daha başka bir şey daha bir şey. Gelen en son peygamber. peygamber gelmeyecek. Onu vaaz kanunlar taa kıyamak ne fark ederiz? Bitmeyecek. <gülüyor> Ma Mane vakıri olduk madde vakıri de böyle insanlık bir hali bire gitmiş görüyorsunuz. Yunanistan'da, Roma'da, Şurada, burada, Çin'de, Hint'te büyük binalar hala, hala duran, hala duran muhabetler yapmışız, orada yapılıyor. Mahallede de yapışır, yapışır. Mermede, Mermede, demek ki inşallah yeni sene. Seyirci değil mi? Bu da bir Bunları olarak aynı ağ alacağız. Mahsallara bakın değişmiş, onu girmiş, onu da edeceğiz. Ama Kemal bana değişmiş. Olarak. Hazreti Adem'e vahyeder, Neyserat-ı Muhammed'e vahyeder, ara, ara binlerce sene kadar zaman değişmiş. Zaman, i̇nsan anlayışı değişmiş. E, peygamber ne de zamana göre gelecek? Niye Hazreti İsa Hazreti Peygamber'e zamana gelmemiş? Hazreti Muhammed'e üstündeki yükü anlayacak kadar yok insan o zaman. Hazreti İsa'yı anlamışlar, Hazreti Peygamber Peygamber'e hazırlar. Yani peygamberler de Zamana göre, zamana göre göndermiş. Evet. Külsüzlükün gayet güzel yazar. Evet. Külsüzü okursanız eğer, külsüzün altındaki imanayı anlarsanız. Evet. Ya yani Hz. Şişt zamanı Hz. Peygamber'in göre. Hz. Şişt zamandaki dünyanın ahvali başka. Hz. Muhammed zamandaki zaman başka. Peygamber'i de zamana göre göndermiş. Peygamberlik de Kemal dönüştür. Ona göre, ona göre. Haceteci bir ayi geldirmiş. Buna kayıt edilmiş. Kayıt edilmiş. Bir Roma hakimisi de dedi. Biz zaten, onu mus da? Evet, evet. Onu biliyorsun. Onu ilk Amerika'da şey, duyuyordum. Gazkoniy köprüsünde böyle evet. yani İspanya ile Fransa arasında gazkoniy köprüsü var işte. İyi. O gazkoniy köprüde seyreden bir Roma hakimisi ayi yarattığını görünmüş ve Roma seyir defterini yazmış. Daha yakında Mahcule'den Moğol, Moğol bir Kayıt bulundu, ayın ikiye yer aldım içeriye. Size anlattım burada galiba bana. İzmir'de bir şey gördü mü? Şarkı'ya kızılmış o zaman on, on, on beş on Demek ki bin yıllar yüz yetmişli sonu, seksenlerin başı. İzmir'de Çeşme'den evvel sol tarafta, aşağıya doğru denize iniyoruz. Orada bir bizim kap vardı. Orada ama sıkıntılı bir gece. Kızım da uyuyamamış, ben de uyuyamamıştım. Baba biraz dışarı çıkalım, çok uğurlu, sıkıldım dedi. Çıktık. Tam da de deniz kıyısı. Kıyı, deniz kıyısında bir kanepeler var. Oraya oturduk. Baba kız. Ayın seyirinde, sadece daracık bu e, görecek bir yerler aslında, öne bir boy, deniz, gök var. Ay parlak, ama ayın da böyle e, böyle bir kırmızı bir renk ay böyle tam parlak değil. Baba bana şey gösterdi, işte falan burç nerede, falan burç burça. Onlara işte görevliliklerimi gösteriyorum, şu burç, falan burç falan. Birdenbire, aa baba bak falan diye ne olur, aa. Baktık, ay ortadan yarıldı, tepe dörtte Böyle ay yarodoten iki parça aşağı inerken birisi bir parça tam indi, birisi gene ortadan iki çeyrek oldu, ona düşme başladı. Tam denize düşeceği sırada da o çeyrek olanın birisi dağıldı ve bir oldu gibi. Şey, Babam ay yarodu dede işte var ay yok mu ay gitti. Dedim ya, ertesi yarın giderim de, bakalım aynaya gittik ya. Hakikaten gittik ertesi, burun ucuna kadar gittik. Hatta ben denize bile girdim. Akıntılamadığınızda yine girdim denize. Ay falan yok, yok ya, kızım dedi. Abi, yok baba, sen de gördün, ben de gördüm dedi. Doğru çocuk ama şimdi ben bunu... Anlatsam birine, ulan bayri sapat edecekler. Ayken yani, yukarıda. Bayri sapat diyecekler. Ama arada 15-20 sene geçti. Bir televizyonda sorular sorular falan bir şey var. Öyle bir program bir adam çıktı. Ben ayinde de aynı tarih bizim bizim gördük olduğu tarihte. Gel kızım bak dedim bizim gördüğümüzler doğruymuş. Okudu şey dini doğru mu dedi? Baba doğru mu dedi? Şimdi nasıl oldu bilemiyorum o şey. Ay düşse ay şimdi gelemedim <gülüyor> E ee, benim sözümü duysalar baksa saput ederler bana. E sus Sustum. Susup kızım sen ne şey söyleme. Seni <gülüyor> unutma, unutkalatı. <gülüyor> dedeciğim, eee geçen haftada mevzu bu solmuştu ya. Bu e, göktaşları, kara delikler vesaire solucan dediğini değinmediniz dedeciğim. O e, göktaşlarının parçalanması, ayın parçalanması dediğiniz gibi, farklı yerlerde geçiyor, kayıtları var. Solucan Dediği'nde yer değiştirme olayı varmış. Ne kadar yaratıktır, Kara Dediği'ye ne kadar vakti Bir malumatınız var mı? Yok da, yalnız bu Kara Dediği beni çok meşgul etmiştir bir zamanlar. Ee, sonra yine bu adam var ya, o profesör, Aha. onun bir kitabında geldi onun söylediğim, benim düşündüğüm gibi olduğu için o da de saplandı. Belki yanlış. Bilemiyorum ama aynı benim düşüneceğim gibi olduğu için onu doğru gördü. Şimdi din kitapları, işte Kur'an-ı Kerim Dost'un kitapları... Söyüklükler ve Tüm halkımız kat kat lan birinci kat ikinci kat ata ata Şiriporanda bile de adam olsa üçüncü kat köfteydi falan sevgi oluyor falan hepsi o onuncu kat iyi sevabı falan ama o diki kat da bu matte katı başka kat var ya bir de doğru onu bilmemorum. Birinci Şimdi, katı diyor değil mi bacım o? o şey ruhların arada kalması denilen yere birinci kat diye geçiyor. Ne bir de öyle diyor zaten. Kızım bir bir kat var. Yok. Ev ev katları gibi. Şöyle evet. diyor. Çizgi burada bir kat. Tabii madde bir kat değil. yani şey tasarı bir kat. Tasarı bir. Ondan var. sonra başka bir şey, bir boyu böyle. Şeye gider, Ama var. ama bu kat, kat de, bu kat geçilmiyor ama. Bu kat geçilmiyor, geçilmiyor. Görünmüyor. Ortak kan Şimdi orada bu bonkunu getiren adam Hı -hı. aslında astronom ve şey ee, Mutasavvurluklu adam, Afyonkarahisarlı, doktor ve kanserli ünlü adamcağız. Şimdi, Karadevi'nin tarifine göre bir yerden bir madde oraya, oraya giriyor, bedala çıkmıyor. Bu müthiş bir sıra, yutuyor adeta, anapor gibi. Başka bir yerden çıkıyor. Ama madde şekli değişmiş veya da aynı enerji çıkıyor. Şimdi kara deliğin benim bildiğim tarifi bu başka tarif bilen varsa söylesin yanım yalım. Şey diye geçiyor dedecik. Kara giren deliğin içerisinde kayboluyor. Ya başka çıkamıyor. Yan taraftan, bakılınca, yan taraftan bakılınca deliğin vardı görünür bir Bulutumsuz, sisimsi bir şey zaten. İçine giren haznede kalıyor. dışarı çıkış yok. Lakin solucan deliği daha küçük, daha kıvrımlı, buradan giren, buradan farklı bir şekilde çıkıyor diye geçiyor. Şimdi ben buradayım. Kara delik, solucan deliği, ikisi birbirine ne kadar vakıf? Burada yer değiştirme, reenkarnasyonda da ona bağlıyorlar. Yer değiştirme olayı var, evrenler arası e, şeyler, geçişler burada oluyor ama solucan deliği bu. Kara delikte de e, tamamen evrenin hareket hali, şu e, maddesel hareket halini, koordine eden dedik birkaç tane 5 miydi 3 müydü dedeciğim? Onlar oradalar. yani böyle. Kimdiki şey bilmiyorum ama o zamanki bundan 40 50 sene evvelki tarifte böyle bir tarif vardı. Ben de şunu söyledim. Şuradan bir soba varsa varsan kat, kat katmanlayas vak katmazsan. Hı hı. Soba varsa varsan. Soba varsa şuradaki midir? 3 3'lü 5 kilo uzun sobi dedik. Şuradaki Hava bastığın ne bari bastın eşsen bastın bastı Örşen ışık şiddet Örşen ve bir tarafta Örşen hangi şu ortam şu buikte şöyle soba borusu gösterene buradaki soba borusunun ucundaki hava hareketi neyse buradaki de o din buradan yine onun tipik ve de statik hiç olmuyor fakat burada korkunç bir anapor var. Demek ki iki taraf arasında bir seviye farkı var, başka hiçbir plan plan var. Şimdi o diyor ki, Nilvakibe, bunlar da gök katlarının arasındaki geçitlerdir. Bak, Karadeniz'ten bir şey var, ters taraftan buraya akış yok. Başka bir noktada ters atış var. Şimdi katmanlar arasında, katlar arasında bir anafor var. O da basınç fazla belki, o da eksik falan. Buradan sürat de Koca yıldızlar içinde kaybolur, biliyor. Büyük bir şey demek ki. Güneşi falan, güneş sistemi var. Lıp, birçok çekiyor Böyle bir şeyler. Demek ki bu anafor var. Öbür alem, öbür kata geçerken o anafor bütün önündeki, bütün, öbür tarafa geçiyor. Ondan dönüşüyor bakay. başka bir mıntıkada da gene bu Tutan, götüren çıkan yerden öbür kata bir var. Tarık buydu. Katlar arasında bir yol. Şimdi öyle diyorlar. Doğru. Eski kayıtlarda öyle geçiyor. Ondan Hazreti Zülkarneyi'nde de ona değiniliyor. Diğer veliullahlar da mutasaffıflar da mutlaka, mutlaka uzayla alakalı bilgileri de değiniyorlar. Ama esliyorlar ki eski kayıtlarda e, kara delikleri iki farklı şekilde tarif ederdik. Yeteri kadar bilgimiz yoktu. Kanıtımız yoktu. 12, 12, Böyle yani. diyorlar. Ama şimdi solucan deliği denen bir şey yer değiştirme işte maddenin e, özüne getirerek özünde farklı bir şey olarak çıkıyor. Atıyorum işte basıncına göre şekli, şekli değişiyor. Özüne ise özü olarak çıkıyor. Yani fazlalıktan arada kaybolmuş oluyor. Onu duymadım. E, şimdi dedeciğim buradan şuraya bağlayacağım da ikisinin arasında sanki bir denge varmış gibi. Hazreti Zülkörney'in İnsan-ı e, oradaki evrensel geçişi de hani insanın kendi hayatı ruhiyesi, ruhun hali şeklinde tarifi var. Nesevi Hazretleri o şekilde bahseder ama hani ne kadar şeydir? Biraz değilsiniz? Tabii orası bile mi için lazım. Şey, eee Mevzu oraya gelir mi? Hani ben soru sormayayım. Çok dahil olmayayım istedim. Getirmedim o yüzden kitabı ama e, sizin cümlelerinizle bugün işlediğimiz şeylerin, şeylerin hepsi onun tekrarı oldu. E, bilgi oturmuş oldu. Şimdi getirsem de okusak mı, baksak ne derece sonra? Kızım bu mevzuyu okumakta fayda var. Yalnız e, bunlar da kapı kapıp da Hı, ...başka yerlerde de böyle bir kişi taşımıyor. yani Bir kişiye buraya de, da yani daha anlaşılmamış, bilinmeyen şeyler var. Şimdi adam bile kalktı geçenlerde, hı hı. günü bir saat uzattı. Hı hı. Ee, sabah namazınızı, sabahını bir saat oruç tutta saatini bir saat şey, ileri aldı efendim. Ee, bu televizyonlardan yayınlandı. Güneş'ın da ben dedi üç güneşin o dikey olan aydınını görmedim dedi. Yatayı gördüm dikeyi görmedim dedi. Hı hı. Yaşar Nur da buna <gülüyor> inandı. inandı. Hı hı. Evet dedi biz de bütün ömür boyunca e, sabah namazını yattı. Yastığı namazı kılmıştı. Hala <gülüyor> dedi. Hı. Şimdi tabii şey yapılmadı e, e, hani Dünya tarafından kabul edilmedi. Adam dedi ki ben bunu yap, e, yaparsın. Allah kabul etsin. Yap. Yani, kabul görmedi. Asırlardan beri peygamberin zamanında böyleydi. Hadi peygamberi bilmiyor mu yani? Şimdi bu, bu da var yani. Onu biz peygamber diye değil mi? Her şeye bakıp yani biliyoruz. Biz de bunu söylerdim onu bize. Şimdi o Tanın böyle dik ateşini doğrudur ben de görmedim, baktım da aylacı onu görmek ama bilemiyorum e, e, nasıl atıyorlar dik mi atıyormuş, dik attı ya de oruç, oruç başlıyormuş, görmedim ama öylesi bütün kitap öyle diyorlar, ben mi gözüm bozuk yoksa bana mı gizli bilemiyorum Dördenin dik hali diyor, değil mi diyeceğim günücükten akşamlar için? Tan atarken, şöyle bir dik atarmış. O işte şey, şeyin vaktiymişten o de. kuş Oruç, feci, gün son saati yani. Fecr. Fecr hocam. mi? Fecr mi? Orucun başlıyor ya, oruç. Olsun, Olsun, oruç başlıyor. İmsak dedi. İmsak, İmsak. İmsak'ın imsak, imsak. imsak başlığını Ben yıllarca ona baktım böyle diye. Çok ömrümün dağları tepede de geçti, hiç görmedim. Ama atıyor ama belki astronomik belki tam görünüyor, ışık oraya geliyor ama biz de daha görünmüyor belki. Yani güneşin şu geliyor belki, biz göremiyoruz onları. Daha karanlık, çok sıkı, o, şu an zayıf, belki göremiyoruz. Ama biz de götürüyor, onu görmüyoruz dedim onları termal kameralarla açtı. O federalini, o Süleyman Bayındı da onu şey termal kameralarla açtı. İnsanın kamerayı, gözleri de termal kamerası, kamera değil ki benden. Tırtımlı milleti, gibi, ha, milleti bu, o, ya karşı. Termal makine, makine Bir saat fazla, iki saat olacak. Şeyi Sonra <gülüyor> öyle şöyle oraya şey şey şey. ki bakarız. İnsan yani yıldız sektir. teknik çok üniversite okuyordum. bir fizik hocamız vardı. ...ki dağ arasından bakınca sıradan Adam ...dersen sırasında falan bazı şey ötelersen Bizi meraklıyız ya. Boş boş adam bizi sevdi. Ben okuldan ayrıldım. Bir gün adam e, telefon etti. E, çalıştığım yere. Kadı e, gel dedi ben falanım. Buyur hocam. Dedi. kalan günü okulda bir konferans var. Ben de konuşuyordum dedi. E, öte dünya. Diyautum. Bu arada fizik çıkıyor. Hoca falan değil. İmam falan değil. Öte dünya. Ötenim Gittim, geldim mektebe gittim. Hakikaten ta Van'dan gelenler var, talebeler var. Bir de bir profesör geliyor, birkaç kişi konuşuyor. O da ne biliyor musun, öte dünyada değil, cennet cehennem değil. Bir insanın yanında ikinci bir astral beden, ikiz beden var. Dünyanın yanında bir dendir dünya var, böyle bir sistem. Ahmet Ulusu da aynısını söylüyor derece. Evet. Ahmet Ulusu da aynısını söylüyor. Evet. Şimdi o artık gaygiller şarkı kabul ediyor <gülüyor> ama. Yani evet. En önce de söylüyor. Evet. O zamanlar. Abimizin pek sevem. Efe ne mi? Asla. Ben olarak... ben bunu şeyde okudum, ruh ve madde mevzuatı okudum. Ama Kuranda ne var? Biz insanı çok yaratıyor. Ama bu gay çok. Genel bir tabi. Çip yarattık. Kılbımı erkek yarattık, çip yarattık. Bir defa senin yanında seni, seni e, ikiz yarattık. Senin yanında bir tane daha seni yarattık. Bu, bu da doğru. Öyle bir daha şey ki e, protonları negatif, elektronel pozitif olan bir şey madde. Gözü görünüyor. Ama bizim yanımızda. İşte yine dedenciğim aynı konu. Şey, Asrani, tamam, bu Asrani şeyin bedenin şey fotoğrafını çekmişler. Arıf var mı bunlar? Evet, çalış... Eski, eski saygın da var bunlar. Çok enteresan şeyler var ama teki etmek lazım yani. Hem vurdun dur, dur, zaman da balıklama atlamamak lazım. Tetik edebilmek şey var. şeyim varsa tetik et. Şu de hmm. kızımız birkaç kitap verdi, bakacağım buna, şu şu kitabını ben seneden beri arardım, bulamadım. Üçüncüyü de getireceğiniz şey, hakkıma gelmedi. Sağolsun, ama Nerede aldığınızı vereyim de ben bunu almak <gülüyor> istiyorum. Onlar bulurum inşallah, bakarım ben. İnşallah, tamam inşallah. Muha hakkında ben çok, o <gülüyor> <gülüyor> kitabı buluyorum. Bu şey ama, asıl o araştırmayı yapan evet. albayın kendi kitabı. Evet, hatta Handyspanyal adamsın bir adası var galiba. Şili'nin 400 km. Şili diyorum. Paskalya adası. Paskalya adası. Alkımın engesi söyleyeyim. Yani. <gülüyor> 400 km <gülüyor> ötesinde bir ada var. Bu hala memfut. Adada 40 metre yüksekliğinde 40 ton ağırlığında tam heykeller var. <gülüyor> Şöyle bir yol kenarında dizmişler. Bir sürü heykel. Bir de adanın iç, iç tarafında yani peki yapım sırasında bir deme terk edilmiş ada nereye gittikleri belli değil. Fakat Estonya'ya gelmişler bütün adadaki kütüphane falan ne var işte temizlemişler. Bir de deniz adadan denize giden bir yol, yolcağı bayağı muntazam taştan bu cadde. Hop o pekeride gidiyor ya nereye gidiyor bu? Nereye gidiyor? Yarım bırakılmış heykeller var. Öyle Baba e ee, Nihaçası da o şu Stogorastan da Aksaray'dan Hasaki. Biz Hasaki'de bugün ameliyat olmuştuk. Orada <gülüyor> beni koçer otelde bıraktık. 15 gün yattım orada. Orada bir şeylik tanıştım. Bu çocuk yabancı geliyordu. Aşçı otelde. Aşçı çok şey Dost, Dos apa buluştu. Şöyle ay, ay benim kafamda olduğu için çok iyi anlaştık. Bu çocuk e, İsveç gemilerinde, Norveç gemilerinde çalışıyor aşçı. Hı. Ha? Hastanede miskeli hastane diye. Biz dedi bugün Tokyo'dan dedi e, yük aldık. E, Kanada'dan limanı var bir köne. Vancouver. Hani. Vancouver'a geçeceğiz. Ya kesime yol var. Eee gemi emir vermişler. Sahilden gideceksiniz. <gülüyor> Emir emir. Selden gidiyormuş ya adalara falan geçmiş ya Alaska'ya varmışlar. Alaska'ya gittiğim sonra gemi bir demir demiş güneye 100 100 100 kilometre açığa inmiş, Binmiş. Tekrar biraz açıyla 100 kilometre yukarı çıkmış gene sahili tariyeten kaplana sönüyordum yani. işte. Niye aşağı Tekrar bak aynene geldik. Şirketten verdiği emir böyle demiş. Niye, dünyanın gazı yandı. Niye? evet şey ya, Bak demiş. Bunu kimse bilmez. Saklı bir, gizli bir emirdir bu. Burada bir yer var demiş. Buradan gökten demiş. gemiler iner. Buraya girer. Gene buradan çıkarlar giderler. Hitler'in yaptırdığı düşünülüyor. Kuzey da Hitler'in de yaptırdığı düşünülüyor. Şimdi, bana söylüyor musun? Ben o kadar okudum Bir de... Bizim meydan bir adamı bildi diye bir diye göndermiş adamı. ya yani benim bunu ne neye gönderdesin bir daha abilik adam çekte gitti. Ee, Meksika'nın bir Amerika sınırında Atlas Tepesi tarafında bir köydeymiş bu adam. Ormanlık oradaymış, orada, orada, orada bir ilmiş. Öyle orada büyük bir mağara var. Koca mağara. Koca mağara. Orada direnç çıkmıyor bile. Direnç çıkmaya geçiyor annemiz bize göndermeyiz <gülüyor> Niye gidiyor? Sonra... merak ettik. O, bir, bir karanlık bir şey göremiyoruz. Korktuk, geri döndük diyor. Sonra mağaranın ağzını kapattılar diyor. O mağarada ne var? Yok. Bilemiyoruz. Yani, fakat oraya... Yani, giren bir daha gerisin, geri döndük. Ne var içeride? Işte, bilemiyoruz. O da öyle attı. Dünyada, temin bahsettiğim... Ama bizden bahsettiğim gibi. <gülüyor> ee, bu Bermuda Üçü'nü var ya. Bana bahsetmiş ki Bermuda Üçü'nü de şey, ruh, ruh, ruh, var ya. Ruhvamahte Mecmualığı var bende. Havadan çekilmiş. İlk o beş tane, 14.5'ün kaybolduğu yer. Havadan çekilmiş bir resim. Bermuda'da ikinci kapıda bulundu diye alttan yazıyor. Bermuda'da ikinci kapıda bulundu. Resme baktım şöyle bir meyilliği sahte, yani bayır. Gemilerin kaportası olarak gibi koca bir kapı. Dalga açıklam üstünde bir fotoğrafın e, dalgalar altında kapıyı gösterdiği belli. Var ikinci kapı bulunuyor. Ama işte enerse işte eneramasa. Demek ki birinci kapı da varmış ki ikinci kapı bunun ne de orada büyük elektrik evet. santrallerinin mevcudiyeti tespit edilmiş. Evet. Manyetik alan evet bu yani okuduk bu kadar yani, isade edersen okuda bu <gülüyor> dünyada çok keşfedelim bilinme şeyler var ee, en başta kendi dünyamızı keşfedelim de anlat <gülüyor> o dünyada iş baksın Çünkü bu mevzu burada kapatıyoruz var mı tekrarda zaten bu mevzu o <gülüyor> <Ben. gülüyor> Şimdi biz hani dersinizde de söyledik ya hani bizim varlığımız yetkice ve madden ama bu madden var, varlığımız bile aslında bir, bir hayalden ibaret. Şimdi bununla birlikte etrafımızdaki her şey bir hayalden ibaret sebebi hocam. Bu uzay, yıldızlar bunlar da hayal yani dünyamızdan çıktığımız anda bunlar hakikati. Bunlar da bir hayalar değil Evet. Bir dakika. Bir dakika. Bakın efendim. Bunlar. Bu ne Buyurun. Efendim. Buyurun. Buyurun. İgünelgül sen sağlıksız külle teşekkürler. sen <gülüyor> <gülüyor> almadım almadım almadım belki bu ama tatil ya bugün gelmez ha, almadım almadım ama benim telefonum çıkmadı. Ha, onu bilmem. bakıp arkadaş var bu. O o o komple gene. Bakarım. Bakalım sağ ol çok teşekkürler. Sağ olasın. Ha. Çok teşekkür ederim sağ olun. Bakarım. Evet. Allah kabul etsin. Eyvallah. Kide bak, kendime de alacağım. Arkadaşlar var, onu alacağım, sonra, onu arayıp, onu arayıp, bu arada bakacağız sana inşallah. İnşallah. Ondan beri ben sana bir bant, bant göndereceğim, bakarsın orada. Esnafule. Heh. He. Ah işte bir saati dokuz buçuk onda burada oluyoruz Evet cumartesi günü Ne var ellerinde ne var ellerinde ne var ellerinde sihir mi var? Ya bunu doktor işi, bunlar doktor işe ama bakalım inşallah Evet. İnşallah. İnşallah bakarız. Sen, sen gönder bak Allah'ın yüzünden. Sen de iyi günler. Bakarız. Bakarız. Çok yaşayabilirim. Tabi bakarım. Bakarım. İyi günler sen de. Çok selamlar. Ya Şahide Hazreti'nin türbesini göndermişti bu Bak, telefona. Buradan çıkar mı? O taraf, taraf mı? Sizin telefon destekliyorsa görürüz. Defteri 5. Beş. Emredesin mi? Herkesin bir şey soruyor. Neyse sonra bakayım bir. <gülüyor> Demek istediğim yani bunlar da neticede uzaylı, gezegenler ayrı. Bunlar da o zaman bizim için bir hayal aslında. Hayalden ibaret değil midir? Biz bunları araştırdıkça sadece yani bu zahiri anlamda, zahiri ya da bu diye bilgileri ayırdığımızda bunları böyle araştırarak sadece kendimizi belli bir yere kadar sadece ilmem mi yakın tutabilmiş oluruz? Yani yoksa bu bilgiler bizi şeye götürür mü arkasındaki manaya? Kızım bunların hayal hayal ol, olmadığını zaten bizi pek anlayabilir etmez. Madem şimdi materyalimiz yok, görüyoruz kendimize. Bütün dünyada kaç milyon insan var? 9 milyon insan. var. 9 milyon insan. ancak 40-50 bin kişi onu böyle okuduğumuz gibi bunu görür, yoksa başka bir görmez. İnsan da onu öyle var, var diye farket, sengin ondaki menekşeler ona göre oku. Şimdi şey, yine bilmekte bütün kain hayazeten. zaten. Hayat bütün kainat Allah'ın 99 es esma ve sıfatına tecellisidir. Onun görüntüsüdür. O Onu, on, senin bir ama sen gelememek dedi. Tabii ki ilk hordeyi biz Doğru tabii. Tabii. Tabi. tabii. O öyle. E, e, şimdi fakir okuyoruz ediniyoruz ya İnşallah hafta sonuna da gelmeye çalışacağım. ya.